Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina Ve şefiii ذnubina ve Mawlana Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Ve ala ikhvanihi al-Nabiyyin ve al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 بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله و قالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم وبلنا رسوله النبي الجل هاشم الجليل يا إله الآلمين ظاهر وباطن أنوار إيمانية وقرآنية لمن Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Kıyamete kadar bizleri dini beni İslam'a hadim eyle. Cümlemizi bu anlayış ve bu hizmet içinde cennete idhal ve cemalullah şerefiyle şerefiya beyle. Amin. Amin ve hürmeti Seyyidül mürselim. Elhamdülillahi reddilhamim. Muhterem Müslümanlar maneviyata, tabiat ötesine, fizik ötesi hadiselere inanmayı tenvir eder, muttasıl misallerden sonra esas mevzumuzun ağırlığını teşkil eden Melaike-i Kiram aleyhümüsselam hazaratına geçen hafta gelmiştik. Melaike-i Kiram müminlerin enisi arkadaşlık yaptıkları arkadaşları arasında göremedikleri ve fakat görüldükleri onlar tarafından enisleri. Yatışımızda, kalkışımızda, oturuşumuzda, İslam adına heyecan duyuşumuzda bütün hissiyatımıza tercüman olup, meleği alada bunları temsil eden bizim en sadık dostlarımız, melaike-i kiram. Cinden, periden, şeytandan ve cin ruh çağıranların bu mevzuda ortaya döktükleri, getirdikleri misallerden intikal ederek âlem, görünen âlemden ibaret değil belki görünen âlem yollar halinde, menfezler halinde esas ve hakiki âlem olan görülmeyen âleme işaret ediyor ve işarlarda bulunuyor. İşte bu görülmeyen fakat her halükarda mevcudiyetini bize hissettiren Kutsi ve nurani alemlerden birisi, melaike ve ruhaniyat alemi. Her an Allah'la sıkı münasebetleri olan, bir mahlukata bakarken bir de Allah'a bakan, imkan aleminin yanı başında lahut alemiyle, vücub alemiyle sıkı münasebetleri bulunan, melaike-i kiram alemi. Hz. Adem'le beraber melaike-i kiram beşerle münasebet kurmuş, Allah'ın emriyle, Allah'ın izniyle bu münasebeti Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam devrinde en kamil, en olgun şekle getirmiş. Ve mevizeyi onunla bitirdim. Melaiike-i kiramın en akrabı olan Cibril-i Emin, beşerin Allah'a en yakını olan Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamı görme ihtiyacı içinde yaşayan Hatta onu görmeyi hayatının vazifelerinden birisi sayan mükerrem ve mukarrep Allah'ın ibadından bir ibad, bir Cibril Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın vezirlerinden bir veziri dünyada sıkıldığı, bunaldığı an imkanlar el vermediği zaman kendisine el uzatan yarı vefadar Cenab-ı Hak o fatih ruhu bizlerle beraber eylesin, bir an üzerimizden eksik eylemesin inşaallah Teala. Nasıl cibril Emin, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın yarı vefadarı, nasıl vücub ve imkan alemi arasında mekik dokuyan mukarreb bir abd, Allah'a çok kurbiyeti olan bir varlık, Melaike-i Kiram'ın efendisi, öyle de İsrafil aleyhisselam ayrı bir makamı temsil eden, Bizlerle öyle münasebeti var. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la bir çeşit münasebeti var. Ve bütün münasebeti Allah'la beraber. Tirmizi'nin İbni Abbas'tan rivayet ettiği bir hadisi şerifte, yaratıldığı günden bugüne kadar, o gün diyor, o gün bugün değişmemiştir. İbn Abbas yaratıldığı günden bugüne kadar Allah'ın emrini kıyamda intizar etmekte herhalde çeşitli vazifelerini gördüğümüz İsrafil aleyhisselam, sadece hakikatıyla, mahiyeti ulviyesiyle ayakta duruyor demek değildir. Belki büyük bir hakikatıyla Allah'ın karşısında her an kulluğun ilan ve ifade içinde kıyamda durur. Ama her şeyiyle o Allah'ın emrine amade, verilecek emri yapma muntazır bulunur. İsrafil aleyhisselam böyledir ve der ki, Rabbimle aramda benim yetmiş tane nur perde var. Bir adım ileri assam mahvolurum, yanarım. Ubudiyet ve kulluk sınırlarını böylesine bilen mukarreb ve mükerrem ibadtan bir tanesi İsrafil aleyhisselam. Haberani bize ayrı bir hususu naklediyor. Resul-i Ekrem aleyhisselatu Vesselamla münasebetinde Cibril ne yapar, İsrafil ne yapar, Mikail ne yapar? bu melaike-i kirama icmalen inandıktan sonra tafsilatına dikkatinizi çekiyorum bunların teker teker hepsinin vazifesi var ve vazifelerini ilerideki derslerde arz etmeye çalışacağım inşallah melaike-i kirama inanırken öyle inanacaksın melaike-i kirama tafsil iman onu gösteriyor Kur'an tafsil ediyor resul aleyhisselatu Ekrem vesselam, kendisi nakil buyuruyorlar Safa tepesinde cibril Emin'le beraber oturuyorduk. Belli ki vak'a Mekke'deyken cereyan etmiş. Ben Cibril'e az dert yandım. Maem em Ali Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem suffetun min dakikin ve lâ kaffun min sevikin Ali Muhammed ehli beyti Resulullah evlatları ve kendisi Günlerden beri belki aylardan beri evlerinde ne iki avuç un gördüler ne de bir avuç kavut gördüler. Resul Ekrem buyuruyor ki: "Ben sözümü bitirdiğim andı ki gökte kıyamet kopuyor gibi bir gürültü bir tarraka duyuldu. Ben Cibril'e dedim ki: "Acaba Cenab-ı Hak kıyamet kopma emrini mi verdi?" Buyurdular ki: "Hayır öyle değil." Senin sözün semada duyulur duyulmaz İsrafil'e emir verildi buraya inecek. Ve anında da İsrafil yanımda belirdi. Bana dedi ki: "Kadı semiallahu ma dakartek ve ba'atni bi mafatih hazainil ard." Allah dediğini duydu ve yerin bütün hazinelerinin anahtarları elimde beni sana gönderdi ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İstersem bet haykut olsun. İstersen zümrüt olsun, istersen altın olsun. İnşe ita nabiyan ve inşe ita nabiyan abdan. İstersen meliklerden bir peygamber ol. Hz. Süleyman gibi. Ama istersen yüzü yerden, tevazu kanatları yerden mütevazi Allah'ın kulu bir nebi ol. Resul-i Ekrem ikincisine meyillidir. Fakat buyuruyor ki Cibril'in yüzüne baktım fa işaret eliyle dedi ki sen eğil Muhammed eğil Muhammed diyordu bana eliyle işaret ediyor ve yüzün yerde olsun ya Muhammed diyordu ben nebi abden dedim Allah'ın bir abdi ve öyle nebi olmak isterim eğer buyuruyor ki isteseydim bedha benim için altın olurdu şu meleğin müdahalesiyle tabiat kanunları değişecek. Ve ta Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam için altın olacak. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Cibril'in yanında nasıl nazdar? Nasıl onunla vefadar bir dostluğu var? Aynen öyle Hazreti İsrafille. Vazifesi sura nefhetmekten ibaret olan İsrafille. Allah'ın müphem ve meçhul olarak Bazen ona ait olduğunu bildirerek Kur'an-ı Kerim'de büyük bir vasife ile tavsif ettiğini gösterdiği Hazreti İsrafil aynı şekilde yarı ve fadar. Ve nufiha fi's-sur fasayqa man fi's-semawati ve man fi'l-ard illa men Sur'a neffettiği zaman gökte ve yerde her şey dökülüverir ancak Allah'ın dilediği kalır. Cenabı Hakk'a dayanan varlığını onunla sürdüren, manaya harfi itibariyle mevcudiyetin onun mevcudiyetinde gören inşallah onlar ölümsüz bir hayatı yaşayacaklar. Ve bir manası da belki burada mukarrab melaike-i kiram vefat etmeyeceklerdir. Ve yine Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Onun için يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ o gün hemen yanı başlarında bir münadi bir çağran çağrı verir. Mezarında herkes sessiz yatarken, zerratı zerrat alemi içinde, humudet içinde bulunurken, ruh ruhlar aleminde berzahta maruz kaldı, keyfiyetin ahvalini yaşarken, yawme yunadil munadimin mekanin qarib. Yanı başlarında bir ses ve soluk duyacaklar. Bu İsrafil'in sesi ve soluğudur. Bu emri vermek, bu nefeyi yapmak için Allah'ın emirlerine muntazır bulunuyor. İsrafil'in vazifesi bunlar. يَوْمَ يَدْعُدْ دَاءِ اِلٰى O gün hiç beklenmedik, sizin hiç beklemediğiniz ve karşı karşıya kaldığınız zaman içinizde feza ve ceza meydana getirecek dehşetli bir şeye o mükerrem melek sizi davet ediyor. Bu büyük vazifeleri omuzuna alan İsrafil aleyhisselam. İsrafil aleyhisselam, Hz. Muhammed Aleyhisselatu vesselam'la da öyle kurbiyeti var. Halimize bakıyor. Allah'ın vereceği emri muntazır bulunuyor. Ve bu vaziyette Beşer Mevla'nın huzuruna giderse halleri ne olur diye dağidar oluyor, rahatsız oluyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselamın ümmeti, bu vaziyette Cenab-ı Hak bana üfle diye emrederse, nefham bunlara ulaşırsa, mahvedici havam veya ihya edici havam. Bunların vaziyeti ne olur, endişesiyle kim bilir nasıl bakıyor bize. Cenab-ı Hak halimizi ıslah buyursun inşallah. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın çok sıkı alakası olan meleklerden bir tanesi de Hazreti Mikail Aleyhisselam. Hazreti Mikail Aleyhisselam Resul Ekrem'in Hazreti Cibril gibi veziri. Ahmed Hanbel'in Müsned'inde Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor. İnneli vezireyni min ahlil ard ve vezireyni min ehli's-sema. Veziraye min ehli'l-ard min veziraya min ahli sema Cibril ve Mikail ve min ahli al-ard Abu Bakr ve Umar radiyallahu Allah bana iki vezir gökte yarattı iki vezir de yerde yarattı Yani Resul Ekrem ben sultanım demiyor ama işin zimamdar olduğunu da ifade buyuruyor Benim gökte iki yardımcım yerde de iki yardımcım var Taberani daha latif bir tabirle aynı şeyi ifade ediyor. اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَيَّدَنِ بِأَرْبَعَةِ وُزَرَاءَ وَزِرَيْنِ مِنْ اَحْلِ الْاَرْضِ وَوَزِرَيْنِ مِنْ اَحْلِ sema. Allah beni dört vezirle te'yit buyurdu. Beni kuvvetlendirdi. Bu vezirlerden iki tanesi gökte, iki tanesi yerde. Gökte benim vezirlerim Cibril ve Mikail. Yerde benim vezirlerim Ebubekir Bekir ve Ömer buyuruyor. Radiyallahu anhum'a. resul Ekrem aleyhissalatü vesselamın nerede olduğuna dikkat etmek lazım. Şu Cenab-ı Hakk'ın mükerrem ibadı melaike-i Yemez, içmez, doğmaz, doğurmaz Allah'ın emrine itaat eder, isyan bilmez melaike-i kiram. Tasaffi etmiş Allah'u yastafi minel melâiketi rüsülen ve minel nas. Meleklerden de Allah'ın istifa ettiği, seçtiği, ihtiyar buyurduğu kimseler var. Beşerden de ihtiyar edilen kimseler var. Meleklerden istifa edilen, seçilen Cibril, Mikail, İsrafil, Azrail, Hamele-i Arş, Kerubi'yun, Beşerden istifa edilen Allah'ın Enbiya'sı ve Nebiler içinden istifa edilen Sultanul Enbiya, Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam. Resul-i Ekrem'in yerine dikkat etmek lazım. Daima onu her noktada melaki ikramdan dahi iki adım ileride görürsünüz. Benim vezirim var derken ne anlatıyor? Hazreti Abu Bekir Hazreti Ömer'in payesine de dikkat etmek lazım. Biri kimin namına ne yapıyor, kimi temsil ediyor? Öbürü kimin namına ne yapıyor ve kimi temsil ediyor? Her halde yerdekilerle göktekilerini karşı karşıya getirseniz, Cibril Abu Bekir karşı karşıya gelecek. Ömer'le İsrafil karşı karşıya gelecek. Resul-ü Ekrem Aleyhissalatu vesselam karşısında vezir olduklarını ifade edecekler. Beşer Resul-ü Ekrem'i tanımamıştır Sallallahu Aleyhi ve Sellem. İlmi açtıktan, ilmin ilhamlarını açtıktan, kalbi hayatına daldıktan Nettâifinin dediklerini dinledikten sonra Resul ü Ekrem'in semti nübüvvetine ayak basacaktır. Kâlu kılı bıraktığı zaman, kalbin ayağıyla yürüdüğü zaman, kalbi kafaya terfik ettiği zaman, hissi cihan kadar genişlediği zaman, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet ufkuna ulaşmış olacaktır idrakı. Sa'd ibn Abi Waqqas Şeyh'eynin naklettiğine göre Uhud'da değişik bir rivayette Bedir'de beyaz elbiseler içinde tanımadığım iki mümtazat Resul Ekrem'in kolu kanadı kırıldı. Çevre kendisini müdafaa edemez hale geldi. Yara ve bere içinde kaldığı zaman Resul Ekrem'in başında perdedar gibi onu koruyorlardı diyor. Evvelki derslerde arz etmiştim. Sabahtan akşama kadar gelen o kılıca ve kalkana karşı göksünü siper eden Mus'ab tipinde bir tanesi. Halbuki o çoktan şehit olmuş. Resul-i Ekrem ya Mus'ab dediği zaman ben Mus'ab değilim diye cevap veren Allah Resuluna cevap veren ya Cebrail veya İsrafil veya Mikail aleyhisselam'dı. resul Ekrem aleyhisselatü vesselamın gökteki vezirleriydi. Bu beşerin Hulasası, insanlığın iftihar tablosu. Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a ister beşer içinde kurbiyet kazanıp hizmet edenler, isterse melaike-i kiram arasında ünsiyetiyle kurbiyet kazanıp hizmet edenler, Allah nezdinde hususi şeref almışlardır. Cibril şerefli bir elçidir, Mikail şerefli bir elçidir. Bununla beraber Resul-i Ekrem'e hizmetleri onlara çok şey kazandırmıştır. Melaike-i kiramın bu noktadaki manası aklımızın alamayacağı bir şey. İradenin ve kendilerinde mahluki olarak meşiyetin bulunmasıyla beraber isyan etmemeleri, sadece Allah'a itaat etmeleri, iradelerini o istikamette kullanmaları nasıl bir tasaffi etmenin ifadesi Bunu akıl erdiremiyoruz. Sadece diyoruz ki biz bizim basit anlayışımız içinde Cenab-ı Hak insanları kötülüklere sevk eden Beşeri garizeyi onların mahiyetlerine koymamış. Şehvet bilmiyorlar onlar, gazap bilmiyorlar onlar, aklın aldatma ve ifade etme durumunu bilmiyorlar onlar Allah mahiyetlerine koymamış. Ama bu, bu mükerrem ibade ifade eder mi, etmez mi? mahkeme Kübra'ya gittiğimiz zaman belli olacaktır. Melek-i ayrı bir sınıfı, hamaleyi arştır. Kur'an-ı Kerim onları da tecvid ediyor. Onlar hakkında da sen akdardır Kur'an-ı Mücis beyan. Ellezina yahmiluna'l arşebe men havlehu yusabbihuna bihamdihi ve yu'minuna bih ve yestagfiruna lillzina amenu rabbena ves'ate kulli şey'in rahmeten ve ilma Faghfirillâzîna tabû ve tâbû sabilik ve qihmâdab al-jihim. Allah mafîr dünubana ve jânnâ minât tabiîna sabilik ya Rabb al-âlimin. Hamal-i arş, beşerle muhasabet kürür. Kur'an anlatıyor, arşi ilâhî taşıyan Kâfiyeti meçul bizim için. El-lâtîn arşe al-arş ve men hâlûhu yüsâbûn bî Nazarları vücub alemine müteveccih, rahmet semasının tercümanı bizlerle doğrudan doğruya münasebet kuramayan Allah'ın emrine amade melaike-i kiram bizim için yapacakları şey tesbihtir, istiğfardır, bizim için dua etmektir. Bakın Allah'ın arşı etrafında pervane gibi pervaz eden melaike ne diyor? Yusebbihune bihamdi rabbih. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim diyorlar. Hamd ile Allah'ı tesbih ediyorlar. Hem celaline nigahban hem de cemaline. Hem kurbu biliyorlar, hem budu biliyorlar. Hem bir adım atsak yanarız, mahvoluruz diyorlar. Hem de katiyen biliyorlar ki onlar onun ilminin, hatasının, irade ve kudresinin hatasının bir lahsı ötesinde değiller. Bir zerre ötesinde değiller. Onun için tesbih tahmidi bir arada zikrediyorlar. Allah'ın yakınlığını gördükçe Allah'a hamd ediyorlar. Cemalinin cilveleri başlarını okşadıkça Allah'a hamd ediyorlar. Celalini uzaktan uzağa seyrettikçe seni tesbih takdis ederiz. Sana mahlukat eli yakışamaz, yaklaşamaz diye Allah'ı tesbih ediyorlar. Ve بِهِ <gülüyor> Allah'a imanları pek kavidir ve istiğfaruna lillezina amenu ve istiğfaruna lillezina tabu ve ittabeu sabilik Allah'a karşı tövbe eden ve Allah'ın yoluna uyup gidenlere de istifar ediyorlar. Ve istiğfaruna lillezina tabu ve ittabeu sabilik ve ki azab el cehhim bunları cehennem azabından koru diyorlar. Demek ki nazar-ı ve şefkatle birbirize bakıyorlar. Bir, Allah'ın celaline ve azametine bakıyorlar. Bir, bozuk düzen yaşayışımıza bakıyorlar. Bir de Cenab-ı Hakk'ın fasıklara ve facirlere hazırladığı azabı elime bakıyorlar. Ve sonra da Allah'ım senin yoluna itibar edenleri mağfiret eyle. Tövbe edip gönülden sana dönenleri mağfiret eyle diyorlar. Sen onları cehennem azabından koru. Cenab-ı Hak bizi cehennem azabından korusun, muhafaza buyursun. Meleği arş lahut aleminin o alemi seyirle tutağı tebessümlü mukarrep melekleridir. ayrı bir hadisi şerifte bizlerle münasebetini Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle anlatıyor. İmam Ebu Davud Hazreti Cabir Radiyallahu Teala'nın hazretlerinden naklediyor. Kul Cenab-ı Hakk'ın rızasını iltimas ettiği zaman ya Rabbi, Ya Rabbi benden razı ol. Ya Rabbi sen Mevlam'sın, ben senin kulunum, benden razı ol diye. Mevla'nın rızasının arkasına düştüğü zaman, gönül saffeti ve samimilik içinde, ideal ufku olarak Allah'ın rızasını karşısına diktiği zaman, Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ya Cibril, İnne abdi fulanan yaltemisu en yurdiyeni. Benim falan kulum beni rıza etmek istikametinde gayret sarf ediyor. Beni razı etmek için lazım gelen her şeyi yapıyor. Beni razı etmek için hissiyatını, benliğini ayağının altına alıyor. Hasvelik havası içinde her şeyi feda ediyor. Ela ve inna rahmeti aleyh. Siz şahit ve nigahban olun ki benim rahmetim onun üzerindedir buyuruyor. Cibril, Cenab-ı Hakk'ın bu fermanını alır almaz bütün gök ehline şöyle ilan ediyor. Ey sema ehli katiiyen bilin ki Allah'ın rahmeti falanın üzerinedir. Ben de duamla ve istifarımla falanın yanındayım. Bütün gök ehli birden bire inler. Biz falanın yanındayız rafet ve rahmetle. Rahmeti iltimas eden, rahmeti arzu eden, rafeti arzu eden ve buna ancak rıza yoluyla ulaşacağına inananın yanında rahmet ilahi İlahi ve Hamele-i Arş'in re'fet ve rahmeti. Hamele-i Arş, Cenab-ı Hakk'ın nezdülü meydana gelen her şey için titrer bir inilti meydana getirir. Bundan anlaşılıyor ki cibril Emin, Hamele-i Arş'in dahi önünde bulunuyor. Gözleri lahut âlemini seyirle sürmeli Hamele-i Arş'in dahi önünde bulunuyor. Şeyheyn bu vakayı başka şekilde anlatıyor. İza habballahu abdan yaqulu li Cibril inni uhibbu fulanan fa uhibbe. cenab kulunu sevdiği zaman Cibril'e ferman eder ben falanı seviyorum sen de onu sev. Fe Cibril fe yakulu ehli sema inallaha azza ve cel yuhibbu fulanan fa bütün gök ehline seslenir Allah falanı seviyor siz de onu sevin. Feyuhibbuhu <gülüyor> gök ehli de onu sever. Ve sonra Resul Ekrem buyuruyor. Feyuda'u lahul kabul fi'l ard. Yeryüzünde ona kabul vaz edilir. İnanmış gönüller ona hüslu kabul gösterir. Müminler onu sever Allah sevdiği için, Cibril sevdiği için hameley arş sevdiği için, Allah'ın mükerrem ibadı sevdiği için. Allahümme cealna minhum. Hadisin öbür tarafı. وَإِذَا أَبْغَدَ اللّٰهُ عَبْدًا فَيَقُولُ لِجِبْرِيلِ اِنِّي يُبْغِدُوا فُلَانًا فَأَبْغِدُهُ Allah bir kuluna buz ettiği zaman, bir kul Allah'ın gazabına maruz kaldığı zaman, Cenab-ı Hak Cibril'e ferman eder. Ben falana abuz ediyorum, sen de ona abuz et. Fayıb Cibril, fayakul ahli sema. İnna Allah azza wa jalla yıb gittü lfulan, fayıb gittü, fayakul ab Allah azza wa jalla falan abuz ediyor, siz de abuz edin. Bütün gök ehli ahli eder.'' Faytuduğu lehul bagdau fil ard.'' Yeryüzünde onun için bir buz baz edilir. İnanmış gönüller ondan nefret eder. Ve Allah bir insanı sevmiyorsa, müminlere onu sevdirmeyecek. Meleklere sevdirmeyecek, kurbu huzurunda da onun sözü edilmeyecek, onun için mizan ve terazi vaz edilmeyecek. Cenab-ı Hak kötü akıbetten bizleri masum ve mahfuz buyursun. Cenab-ı Hakk'ın hamele arşi dedik. Cebrail, Mikail, İsrafil'den sonra Allah'ın mükerrem ibadı hamale-i arş ve yahmilu arşe rabbike فوقهم يومئذ ثمانية O gün Rabbinizin arşını sizin başınızın üzerinde 8 sınıf 8 mükerrem melek tarafından temsil edilen 8 sınıf taşır buyuruyor. Kur'an-ı Müciz beyan Hamale-i arş nedir? keyfiyetleri nedir? Allah Resulü da bu mevzuda bize fazla bir şey söylemiyor. Sadece bu Davud'un süneninde bir hadisi şerifte veya Taberani'de buyuruyor ki: "Üzineli en uhaddithu lekum amme laki min melaiketi llah min hamalati'l arş. İnne ma beyne şahmeti udnihi ila atiqihi mesiratu 700 am veya كما قال" Meleklerden bir melek hakkında bir şey söylemem için bana müsaade edildi. Demek ki Resul-ü Ekrem, bizim içtimai hayatımızda ukrevi saadetimizle çok alakalı olmayan her meseleyi bize anlatmıyor. Demek ki Miraç'ta ancak bizi ilgilendiren müşahedelerini bize anlattı. Demek ki nice şeyler gördü ki, o onun irfan ve izan hazinesine gitti, karıştı, eridi, orada yok oldu. O irfan ve izanıyla makamı Mahmuda yükseldi. Ayağının altında irfan ve izan adına eriyen her şey, sefineyi Muhammed'i aleyhisselatu vesselamı, makamı Muhammed Ahmed'i Mahmuda götürdü, ulaştırdı. İşte bu da onlardan bir tanesidir. Meleklerden bir melek hakkında size bir şeyler anlatmam için bana izin verildi. Azametini temsil için Allah Resulü, büyüklüğünden Kina'ya şöyle ferman ediyor. Kulağının yumuşağıyla boyun kökü arasında ne kadar bir mesafe var? Ben hameleyi arştan bir tanesini sıradan bir tanesini gördüm. Kulağının yumuşağıyla boynunun kökünün arası 700 senelik mesafe giderseniz ne ile ışıkla mı ışıkla uçakla mı uçakla öyle bir melek gördüm. Demek ki bu şuurlu kanun ilahi öyle muhit bir yer işgal ediyor ki, bu yer göklerinde yerin arası kadar geniş. İşte bunun gibi sekiz sınıf, sekiz temsilci tarafından arş-ı ilahi omuzlarında taşıyorlar. Hadis-i şeriflerin bu mevzuda verdiği malumatın dışında, icmali malumatın dışında, arş-ı ilahi hakkında da mufassal bir malumata sahip değiliz. Cenab-ı Vâcibülüçüt ve Tekaddes Hazretleri, İman erkanı olan bu hususları daha evvel pozitife yakın ilimlerden aktardığımız misallerin ışığı altında kalbimizde bunlara karşı izan-ihsan eylesin ve inandırsın inşaAllahü Teala. Kalp o zaman itmi inana kavuşacaktır. Bunları tanıdığınız, inandığınız, bunları zikirle virdettiğiniz. Bunlarla hasbihal olduğunuz zaman, bunların meydana getirdiği atmosfer içinde huzura kavuşacaksınız. Bunlarla münasebet kurduğunuz nisbette size gelen şeyler iyi şeyler olacaktır. Bunlarla rezonans olduğunuz zaman Allah'tan size nurlu ve bereketli haberler gelecektir. Kabayis ve eracifle iştigaliniz nispetinde dedukudu ve kötü sözler içine inhimak ettiğiniz nispette. Allah'tan uzaklık kazanacaksınız ve zulmani bir hayat içine gireceksiniz. Hayatınızın gümrünü, bereketini göremeyeceksiniz. Cenab-ı Hak bu kötü akibetten ümmeti Muhammed'i muhafaza buyursun. İnsan bildiği nisbetle sever. Bir aralık, bir hissin tesiriyle vallahi Cibril'i seviyorum derken, azıcık hakkında, onun hakkında Resul-ü Ekrem'den müntekal malumata binaan söylemiştim. Ya şu İsrafil aleyhisselam, Mikail aleyhisselam ve Hamele-i Arş, bir elleri arşın altında bir elleri adeta kalplerimize uzanmış, onunla oynayan, letaifimizin içine giren, duygu ve hisser âlemimizi kepçe ile karıştırıyor gibi karıştıran şu melekut aleminin safi varlıkları, mekan ve zaman kaydından münezzeh, İstedikleri her yerde Allah'ın emriyle her an bulunabilecek durumda olan Melaike-i Kiram bunlarla münasebet kurma ulvi alemlere insan uçuyor gibi bir hale getirir. Bast halleri bundandır. İnsanın içindeki inkişaf o alemden gelen meltemlerin ifadesidir. Bütün paramsarlıklar, kötülükler, Cenab-ı Hakk'ın kabız isminin tecellisi sebep olarak insanın Zulman-ı alemlerle münasebetine bağlıdır. Cenab-ı ül ve Tekaddes Hazretleri zulman-ı aleme düşmekten, sukuttan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Mele-i sakinleri, Ne diül Âlâ'nın sakinleri, Rafikül ül sakinleri, bunları ise hiç bilemiyoruz. Mukarrebun var cibril Mikail i̇srafil azrail diyoruz. Ama rafiqa ala nedir? Nedî ala nedir? Meleî ala nedir bunları bilemiyoruz. Öyle anlaşılıyor ki hadislerin bu mevzuda bize söylediği şeyler, Kur'an-ı Kerim'in bu mevzuda ifade ettiği şeyler tamamen malumatımızın ya dışında. Mâli min ilmin bil meleîle iz yahtasımûn. Ay o <gülüyor> Kur'an'ın ayeti. Meleai âlâda oradaki cedelleşme ve hasımlaşma, orada olup biten şeyler hakkında benim hiçbir malumatım yoktur diyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki cihanın düzeni orada kararlaştırılıyor. Kalemler orada oynuyor. Orada sessiz ve tamamen lahut alemi içinde, vücub alemi içinde müstarak Allah'ın mükerrem ibadı var. Bilemiyoruz hadisin ifadesine göre Müheyyem'ün melekleri var. Bunlar mes ve sermez kendilerinden geçmiş, aşk derdiyle dertli Allah'tan başka bir şey bilmeyen, yeryüzündeki bütün aşkları, şevkleri, Vedud isminin cilvesi olarak temsil eden mükerrem ibad. Hatta diyor ki Ehlullah, bazen bunlar kendilerini de bilmezler. Belki diyor kendilerini de bilmezler bildikleri bir tek şey var o da Allah'tır celle celaluhu. Bu aleme ulaştığı zaman veli vahdet-i vücud sırrını vicdanında hisseder. Sadece Allah vardır der. Bu alemde Mevla'nın mesnevisinde gördüğümüz pek çok beyitler insanın kendi kendini de kaybettiğini ifade eder. Öyle bilmezdim ben kendimi Azeri ile. O ben miyim ya ben o mi? Aşıkların budur demi yandıkça yandım bir su ver. O mu ben, ben mi o, bunu bilemiyorum. Sağ sola karışır, el ayak birbirinin içine girer. Topuk duyar, göz yer, ağız koku alır, kulak bilmem ne yapar. Uzuvlar vazife değiştirir. Çünkü insan orada aslını idrak eder. Çünkü insan orada aslına ulaşır. O bir makamdır. Bu makam Allah'ın kurbu huzurunda müheyyemûn melekleri tarafından temsil edilir. Cenab-ı Hakk'ın arşının etrafında, emrin amade, cemalini seyir-i yanıp tutuşan ve kendilerini de unutan, belki de yaratıldıkları günden bugüne kendilerini bilmeyen Hakk'ın mükerrem ibadı. Ne tatlı bilmeme ki, verasında her şeyin üstünde en mühim şeyi bilmeyi netice veriyor. Keşke bilmeseydik şu bildiğimiz şeyleri de bilmemiz lazım gelen şeyi bilseydik. Onu bilmeden başka bilmekler faydasızdır. Bilgiler sizi ona götürüyorsa faydalıdır. Siz sizi irfandan, siz kainatın irfanından kainatı bilmeden ona intikal edebiliyorsanız faydalı bir malumat peşindesiniz. Yoksa ilmin kalup kilini etmiş kilo kalını etmiş ve Allah'tan fersah farsa uzaklaşmışsınız. Cenabı Vacibül Vücud ve takaddüs hazretleri yardımcımız olsun. Mukarrebun melekesi Cibril, Mikail, İsrafil, Azrail gibi Allah'a yakın melekler. Cenabı Hak onları birse de yakın eylesin inşallahü teala. Ve bunların arasında vasifeli cennetin hazinesi var. Cennetin hazinesi, hazinedarları, cennetin muhafızları, cennetin davetçileri. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem atiba'l cenneti fa'steftihu. Fiyakulu'l khazin men? Ve ya men anta? Fa'aqulu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. feyakul emirtu bika an la li ahadin qablaka aw Cennetin kapısına giderim. Kapının açılmasını arzu ederim. Cennetin hazenesinden hazin sen kimsindir? Ben Muhammed'im derim sallallahu aleyhi ve sellem. Der ki ben işte ancak bununla emrolundum. Emrolundum ki senden evvel bu kapıyı kimseye açmayayım, sana açayım. Benim vazifem de budur. hazene cennet. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةُ Hatta حَتَّى اِذَا جَاءُوهَا وَفُتُحَةَ بُوَابُهَا ve قال لهم خزنتها سلام سلام عليكم تدخلوا خالد اللهم ادخلكم müminler Sevk sevkolunurken Cenab-ı Hakk'a rızasının kazanıldığı ve rızasını kazanmışların vardıkları yere bizi inşallah sevkesin vasıqa <gülüyor> lladine taqav rabbahum min el cenneti zümara Zümre zümre ittika edenleri Allah cennete sevk edecek. Hatta izâ câû ve futihat ebvâbuhâ Geldiklerinde bütün kapılar açılacak. Bütün kapılar açılacak. Her mümin kendisine göre bir kapıdan o rıda ve rıdva'nın yurduna girecek. Hakka kurbiyet kazanacağı Kalbin ve vicdanın onun ıştiyakıyla yanıp tutuştuğu cemal-i bah kemalini göreceği yere girecek. Cennet nedir? Cemal-i kemal nedir? Giriş nedir? Kapı nedir? Bizim kıstaslarımız, ölçülerimiz bunları ifade etmez. وَقَالَ لَهُمْ selam. هَا سَلَامٌ ''Hazenesi selam'' der size. Melaike-i kiramdan selam alacaksınız. سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ ne kadar hoş bir şey yaptınız, ne kadar güzel işlerle iştigal ettiniz, Rabbinizi hoşnut ettiniz, kelime-i tayyib'e gibi yaşadınız. Öyle diyor Kur'an-ı Kerim. Selamun aleyküm tıbtüm, hoş oldunuz, hoş işler yaptınız. Kur'an başlı ayetiyle kelime-i tayyib'e olarak anlatıyor. Kökü yere doğru budak salan, ucu semaya doğru ser çeken, her mevsimde meyve veren mübarek ve nurani ağaçlar halinde yaşadınız. Hayatınızı meyve dar ve semere dar kıldınız, kısacık hayatınıza ebediyet damgasını vurdunuz. Allah'a ebedi kulluk arzusu ve niyetiyle ebedi cennete liyakat kazandınız. Siz ki fanilersiniz, siz ki güneşin grup ve tulu arasında kesilen, biçilen, tükenen ve doğranan varlıklarsınız. Ama bu kesilme, biçilme ve doğranma içinde siz yaşadığınız hayata ebediyet damlasını vurdunuz. Nereden öğrendiniz? Halik'in vücudunun gölgesinden ibaret olan bu ebediyet mefhumunu. İşte bu büyük manayı idrakin mükafatı olarak. Selamun aleykum tıbtum fethuluha halidin. <Sessizlik> ebedi içinde kalmak üzere girin, girin Allah'ı müşahede edeceğiniz bu cennete, girin nam nimetlerini tenavül edeceğiniz cennete, girin huri ve gılmanla hemdem olacağınız cennete Cenab-ı Hak ithal buyursun inşallah. Cennet, cennet hazanesine baştakine bunların hazin deniyor. Resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i hazin, Cennete davet etmişti. Bir başka hadis-i şerifte de cennet haznesinin başına rıdvan deniyor. Ve rıdvan aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın insanlara verdiği nimetin ideal ufku, müntehası sonudur. Ve rıdvanum minallâhi ekber. Allah'tan bir de çok büyük rıdvan vardır. Cennete girersiniz, Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede edersiniz. Cehennemde dağı dar olmadan kurtulursunuz. Peygamberlerin gül cemallerini müşahede edersiniz. Hilkatın gayesini, fıtratın neticesini orada af açık müşahede edersiniz. Ama bütün bunların ötesinde Allah'ın gazabı hala bahis mevzu ise, tenavül ettiğiniz şeyler acı olmaya inkılap eder. Onun için upuzun bir hadisi şerifin sonunda, Cenab-ı Hak bugün rızamı size halal ettim ve indirdim fela askhadu ba'dahu abadan aw kama bundan böyle artık size gazaplanmayacağım